أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إلى أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بلا حق صل على رسولنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد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 Rabbimizin bin aydan, yani 83 yıldan daha eftal olduğunu buyurdu. Mübarek Kadir gecenizi kutluyorum. Ramazan ayının 27. gecesi genel itibariyle Kadir gecesi olarak kabul edilir, dostlar. Aslında son 10 gün içindeki tek tek gecelerin hepsini Kadir gecesiymiş gibi. O şuurla gerektiğini Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam bizlere buyuruyor. Çünkü bu gece ayetin ifadesiyle biraz önce de tekrarladığım gibi bin aydan daha hayırlı bir gece olarak ifade buyuruluyor. Yüce Rabbimizin lütuf ve keremi ile çok bereketli ve şerefli bu geceyi hakkıyla idrak etmeye gayret etmelisiniz. Borçlarımızın edası, dertlerimizin devası, hastalıklarımızın şifası için vesile olabilecek çok harika bir gece. Bu gecede Rabbimize sonsuz şükürler ve hamdü senalarda bulunmayı ihmal etmeyip gönüllerimizi bir taraftan Ramazan ayının sonuna yaklaşmanın hüznünü diğer taraftan da bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşayarak gönlümüzde yer etmeliyiz. Bu gecede Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı için biz Müslümanlar nazarında kıymeti çok büyük. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başlamasıyla insanlık dalaletten, cehaletten, düşmanlıktan, her türlü sapıklıklardan, çaresizlikten kurtulmuştu. Alemlerin Rabbi kullarıyla mukalemede bulunmuş, onları ebedi saadete davet etmişti. Kullarına bazı sınırlar çizmiş, bu sınırların ihlal edilmemesi halinde onları cennetine alacağını vaat etmiştir. Onun için böylesine önemli bir dönüm noktasını teşkil eden Kadir Gecesi'ni samimiyetle ihya etmeliyiz. Ebu Hürre radıyallahu anh'dan rivayete göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim iman ederek ve mükafatını, ''Sadece allah Teala'dan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları mağfiret olunur. Yine her kim de faziletine iman ederek ve mükafatını sadece Allahü Teala'dan bekleyerek Kadir gecesinde kalkarsa, namaz kılar, ibadet ederse, geçmiş günahları mağfiret edilir.'' buyurulmuşlardır. Kadir gecesinin gündüzünü de gecesi gibi iyi etmek gerekir dostlar. Onun fazileti de gecesi gibi büyük. Enes bin Malik radiyallahu anh'ından rivayetine göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam dört gece vardır ki Geceleri, gündüzleri Gündüzleri de geceleri gibi faziletlidir. O gün ve gecelerde Allahü Teala Yağmur ve bereketi Bol bol ihsan eder. İnsanları cehennemden azat eder. Çok miktarda ihsanda bulunur. Bunlar Kadir gecesi ve sabahı, Arefe gecesi ve sabahı, Berat gecesi ve sabahı, Cuma gecesi ve sabahı buyurmuşlardır. Bu gece Rabbimizin bize o kadar büyük lütufları var ki dostlar, günahlarımıza Estağfurullah demeliyiz. Tövbe dil ile değil, kalp ile, vücudun bütün zerrelerinin Cenab-ı Hakk'ın yola dönmesi için, tamamiyle Büyük bir samimiyetle, en büyük deruni hislerle. Enes bin Malik radiyallahu rivayete göre, biraz önceki bahsettiğimiz hadis-i şerife uymalı, bugünün gündüzünü ve gecesini, gönlümüzün derinliklerinden gelen bütün ulvi hislerle geçirmeye çalışmalıyız dostlar. Rabbimiz engin merhameti bu gece yardımcımız olacak ve biz inşallah bu geceyi hakkıyla idrak ederek, Rabbimizin Zumer suresi 53. ayette buyurdu. De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok mağfiret edici, çok merhamet edicidir müjdesini inşallah bu gece alacağız özler. Rabbimizin rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Her insan bu ilahi rahmetten İstifade edebilir. Ancak şu hususa dikkat etmek gerekir ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin demek günah işlemeye devam edin demek değildir. Bundan maksat en günahkar insanların bile tövbelerinin kabul edileceğini bildirmek dolayısıyla bir an evvel kötülükten vazgeçip allah Teala'ya dönmelerini teşvik etmektir. Çünkü tövbe kapısı daima açıktır. Allahü Teala kullarının tövbe etmesini sever. Allahü Teala'nın iki sevgilisi vardır diyor Resul-i Kibriya. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Birincisi gençliğini Allah yolunda ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ın çizgisinde giden genç. İkincisi ise Tövbe edenler buyuruyor sevgililer sevgilisi efendimiz. Tabii ki dostlar tövbe sadece belli günahları işleyenlerin başvuracağı af kapısı değil. Herkesin yapması gereken bir ibadet olarak algılamamız gerekiyor. Ruha arındırmanın en güzel yollarından biri olarak düşünmemiz gerekir. Kur'an-ı Kerim, ameli ne olursa olsun istisna koymaksızın herkesi tövbeye, herkesi bütün içtenliğiyle, bütün iyileriyle kendisine davet etmekte, tövbeyi aracı kılarak kendilerine yönelmesini istemekte. Nur Suresinde buyurduğu gibi, ''Ey müminler, herden bütün günahlarınızdan Allah'a tövbe ediniz ki felaha, kurtuluşa eresiniz.'' buyuruyor. Kadir Gecesi'ni fırsat bilelim dostlar idrak edeceğimiz kadir gecesini eşsiz bir fırsat belelim. Son kadir gecesinden bu yana bir yıl daha geçip gittiğini unutmayalım. Her anın, her zaman diliminin gereğini yapabilenler, hayatlarının sonunda muhakkak ki pişman olmayacaklardır. Bugün sat da getirelim bol bol dostlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize canı gönülden o mübarek ravzasında o mübarek türbesinde o mübarek hüce saadetlerinin önündeymiş gibi kendisinin huzurundaymış gibi Es salatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyelim. Ve bugün asıl manası olan asıl hikmeti olan Kur'an-ı Kerim'i okuyup dinleyelim. Kur'an-ı Kerim'i inmeye başladığı böyle mübarek gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi muhakkak Kur'an-ı Kerim okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmek olacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın insanlığa son mesajıdır. Onun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır. Hani bahsettiğimiz gibi Allah Celle Kur'an'la sunmuş olduğu İslam davası, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti, nurlu yolu İslam davası, insanın dünyada huzur ve saadetini, ahirette de ebedi kurtuluşunu sağlayan ilahi bir eğitim sistemi. Çok güzel, çok berrak, çok tatlı bir sistem. İşte bu sistemi anlayabilmenin, idrak edebilmenin yolu Kur'an-ı Kerim, önderi, Örneği yaşayan Kur'an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu akşam Kur'an-ı Kerim okumalı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hayatın yaşanmış halini yaşayan Kur'an olan Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan almaya bakalım dostlar. Kur'an-ı Kerim'in iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlığın kurtulacağını tekrar tekrar okuyarak bu akşam dikkat ederek anlayalım dostlar. Kur'an davacımız değil şefaatçımız olsun böylece. Nitekim Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan gelen bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Azimuşşan bazılarına şefaat edici ve şefaati makbul olucu bazılarına karşıysa haklı bir davacı olacağını buyuruyor. Ve devamlı buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Her kim onu önüne koyarsa ona uyarsa Kur'an onu cennete götürecektir. Her kim onu arkasına koyarsa onunla amel etmezse onu da cehenneme sevk eder buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kadir gecesini idrak edip ihya ederken bu gecenin neden mübarek kılındığını unutmayalım dostlar. Kur'an-ı Kerim bu mübarek gecede sevgililer sevgilisi sevgili peygamberimize indirilmeye başlandı. Böyle gecelerin Kur'an'la geçebilmesi için eşimiz ve çocuklarımızla Kur'an-ı Kerim'i tecvid'le okumayı öğrenmeliyiz. Samimi olarak dua etmeliyiz. Çünkü dua ibadetlerin özü. Aciz içindeki insanın her şeye gücü yeten Allah Celle Celaluhu'nu imdada çağırmasıdır dua. Dua sıradan bir istemenin ötesinde allah Teala'nın Rabbilik ve ilahlık hakikatine en köklü bir sığınma hadisesidir. Neticede Furkan Süresine Mevlamız de ki kulluk ve duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var. Her şeyimizi bilen Rabbimize gönüllerimizi açıp dua edelim dostlar. Nasıl dua etmeliyim ki hiç kimsenin Bizi umursamadığı yerde bizi umursayan, hiç kimsenin yardımımıza koşmadığı yerde yardımımız olan, hastalıklarımızın şifası onda, dertlerimizin devası onda, borçlarımızın edası onda, rahmet onda, merhamet onda, sevgi, aşk her şey onda. Nasıl dua edip kendisine yönelmeyelim söyler misiniz dostlar? Ne güzel buyuruyor. Bana açılan dua ellerini boş olarak geri çevirmekten, ben hayal ederim biliyorum evlamız. Ne kadar da güzel, ne kadar da güzel. Rabbimizin bu vaadinden yararlanarak açık olan tövbe kapısına iltica ederim güzeller güzeli güzel Mevlamın güzel kulları. O bizlere bizi en çok sevenlerden daha şefkatli ve merhametli. Hadis kitaplarına baktığımız zaman Efendimiz Rabbimizin bu yakınlığını öyle güzel ifade ediyor ki o kadar güzel örnekleri var ki. Gerçekten araştırmak ve öğrenme konusunda biraz daha aktif bir rol oynamak durumundayız dostlar. Dinimizce is ve mübarek kabul edilen bu mübarek gece hakkında da özellikle çocuklarımıza lüzumlu bilgileri vermeliyiz dostlar. Mana ve önemini anlatmalı ve benimsetmeliyiz. Onları sokaklarda yetişen sokak çocukları olmaktan, Kurtarmalı, onları rahmeti hisseden, rahmeti yaşayan, onları güzelliği hisseden, güzel bir hayat sürebilen, dünyada rahmeti yaşayan ve rahmeti saçan, sevgiyi yaşayan ve yaşatan insanlar olarak dünyaya sunabilmemiz için onlara bu günlerin, bu gecelerin, bu gecede inenlerin, bu gecede inenlerin hikmetini onlara anlatalım dostlar. Akrabalarımızı arayalım bu gecede. Gecelerini tebrik edelim. Anne babalarımız eğer hayattaysalar hayır dualarını alalım. Öksüzleri, kimsesizleri, yardıma muhtaç olanları unutmayalım dostlar. Böyle mübarek gecelerde Hazreti Ayşe Validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Ya Resulallah Kadir gecesine ulaşırsam nasıl dua edeyim diye sormuşlardı. Sevgililer sevgilisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme, Allahüm, inneke afuvvün, sen çok affedicisin, kerimum, kerimsin, tuhibbul, affetmeyi seversin, tuhibbul affe, fa'fu anni, beni de affeyle buyurmuştur. Ailemizi ihmal etmeyelim dostlar. Kadir Gecesi'nin gündüzünde... Mümkünse kabirleri de ziyaret edelim, ruhlarına Kur'an-ı Kerim okuyalım, neticede Kur'an okunmasıyla ibadet olan alemlere hem öğüt hem de şifa olan bir kitaptır. O yüzden onlara da bu rahmeti sunalım, onları da unutmayalım, onlar için de Allah-u Teala'dan mağfiret dileyelim ve bütün Müslümanların affı için ''Semavi ve arzî belalardan muhafaza olmaları için, dünyevi ve uhrevi fitnelerden kurtulmaları için, maddi ve manevi hayırlara, bereketlere nail olmaları için dua edelim. Sıkıntıda, streste, bunalımda, darda olan kardeşlerimize, bittim diyenlere, yettim diyen Allah'ın rahmetini sunması için dua edelim.'' Onlara altından kalkamayacağı yükleri muhakkak yüklemez, ama yüklememesi için dua edelim. Dünyadaki bütün Müslüman kardeşlerimiz dua edelim. Bu gecenin bereketini hissedip hissettirmeye gayret edelim, dostlar. <Gülüyor> Kadir gecesi olması hasebiyle önceden bende mevcut bulunan bazı notlardan da, özet notlardan da istifade ederek bu gecenin rahmetini, hareketini, gönlümüzdeki o ulvi hissiyatını paylaşmak istedik. Şimdi ihlastan bahsetmiştik. Allah Azze ve Celle'nin rızası için yaşanılırsa, bir şey ne olursa olsun, ticaret de olsa, yiyip içmek de olsa, yatıp kalkmak da olsa... Gezip tozmak da olsa, ne olursa olsun, eğer niyet Allah rızası için olursa, onun ibadete dönüşeceğini bahsetmiştik. Ve şeyin en basitinden, mevzusu içiyorsunuz, bir meşrubat içiyorsunuz. Allah'ım, sen burada haram kılmış olduğun bir şeyi içebilirdim. Ama Rabbim, sen buna haram kılmasın ya, Allah'ım, ben seni çok seviyorum. Rabbim, ben seni çok seviyorum. Sırf ''Sadece ve sadece sen bunu yasak ettiğin için bu haram meşrubatı içmiyorum ve senin helal kılmış olduğun meşrubatı içiyorum diyorsunuz ve biliyor musunuz o içtiğiniz şey ibadete dönüyor.'' demiştik. Tövbeden bahsetmiştik. Bir Ömer'i Hz. Ömer yapan rahmet davası İslam'dan bahsetmiş örnekler sunmuştuk. Şimdi bir müddet... Bu bahsetmiş olduğumuz temelden, yani ihlastan, yani yoldan, Kur'an-ı Kerim'de geçen sırat-ı müstakimden bahsedelim. Ve böylece yolumuza devam edelim güzel dostlar. Dostlar, Müslüman... La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesi ile sırat-ı müstakimde karar kılan kuldur. Bu ikrarda bulunan her insan için kulluk yürüyüşünü sürdürme yükümlülüğü başlar. Peygamber bu yürüyüşün önderi, Kur'an rehberi, İslamsa bu yolun yoludur. Allah azze ve celle insanı yarattı. Ona yol gösterdi ve ona yürümeyi öğretti. Gönderilen peygamberlerin indirilen vahyin amacı insanlara sırat-ı mustakim üzere sahih bir kulluk yürüyüşü öğretisiydi. İslam'ın temel çağrısı, Kur'an'ın esas vurgusu yol gerçeğine yönelik. Kur'an'da Kur karşılaştığımız şu tabirlere bir bakar mısınız dostlar? Fi Sebililla, Sırat Musttakayımm, Seas Sebil, Sebil Ururuşt, Sübbü Lessselam. Hep yoldan bahsediyor. Peygamberler hayatlarını yol temasına tahsis ettiler. Vahin ışık huzmeleri, insanlar hak ve doğru yolu bulsunlar için. Tevhid mücadelesinin özünde de bu vardı. Allah yolunun net ve gerçek bir şekilde ortaya konulması ve Allah'ın kullarının Allah yolunda buluşmasıydı surat-ı müstakim. İnsanlık tarihinin her döneminde Allah yoluna yönelik çarpıtmaların, saptırmaların, ayak kaydırmaların yaygın bir tarzda yaşandığına tanık oluyoruz tarihi incelediğimiz zaman. Ancak rububiyet ve ubudiyet davası bu noktada kilitleniyor. Kulluk tıkanma ve çözülme, yol ve istikamet sapmasıyla başlıyor. Çünkü şeytan ve dostları, tüm güçleriyle müminleri Allah yolundan koparmak için konuşlanmış bulunuyor. Bu tehlikeye karşın Rabbimiz kulluk çizgisinde duruşumuzu netleştirmeyi, kendi yolunda kararlılık göstermemizi bize sunuyor. Ali İmran suresinde Rabbimiz Allah'ın, benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol, sırat-ı mustakim budur. Böyle buyuruyorum evlânız. Rab, kulluk ve yol. Ya da Rabb'e kulluk yolu. Tevhidi istikamet. Rabb'e yürürken yol belirsiz değil. Ya da kul olmada yol tercihinde bağımsız değiliz. İhtiyari değil İzdirari bir tercih. Beşeri yol çukurlarından kurtulmak için Rabbani yola mecburi giriş yapmak durumundayız dostlar. Yalnız ve yalnız onun yolu ve gayrısını reddederek onun yolunda olmanın olmazsa olmazı bu değil mi dostlar? Mevlamız Enam Suresinde Şüphesiz bu benim dost doğru yolum sırati mustakimdir. Buna uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah Celle Celaluhu size bunları emretti buyuruyor. Bu anlamda Allah'ın yolunu tanımak ve o yola girmekte de yeterli değil. O yolun dışında kalan tüm yolların terki ve reddi isteniyor dostlar. O yolla örtüşmeyen, buluşmayan bütün alternatifler gayrimeşru. Şeytani bir art tuzak. Yol tespiti insanın kendi aklı iradesine bırakılmamış dikkat ediyor musun? Vahyin netliğiyle netlenmiş. Bu aşamada ikilem yok. Tereddüt yok. Yol onun güzel, nurlu yolu. Biz de onun kulu. Sevgililer sevgilisi, sevgili peygamberim. Bu ayeti kerimenin kendisi izah ederken eshabına Eliyle yere bir çizgi çiziyor dostlar. İşte diyor Allah'ın dost doğru yolu budur buyuruyorlar. Bu çizginin sağına ve soluna çizgi çizip işte bu dan üzerinde bir şeytan bulunup da ona çağırmayan hiçbirisi yoktur buyuruyorlar. Ve biraz önceki bahsettiğimiz ayet kerimeyi tekrar tekrar sahabisine okuyorlar dostlar. Neticede dostlar Mevlamız Kur'an'daki ifadelerde Bizlere sunuyoruz zaten. Hani irade de zaten burada değil mi? Güzeller güzeli mevlamız. Kendisi ayetleriyle, biliyorsunuz değil mi dostlar? Ayet Türkçe manası itibariyle iş demektir. Kuranda ayet diyoruz ya. Kuranda işaret diyoruz yani. Mevlamız hep işaretlerinde bize işte kullarım. Bakınız, bu yolumu takip ederseniz dünyada rahata. Huzura, rahmete, berekete, güzelliğe, ihsana bürüneceksiniz. Hep tatlılığı yaşayacaksınız. Bir ışık gibi tepeden tırnağa aydınlanacak ve çevrenizi de nur saçacaksınız. Ve bu dünyada da kayacak ölüm anınızda, kabiri hayatınızda, mahşerde ve neticede cennette bunun Karşılığını, güzelliğini, bereketini, ihsanını, mükafatını sınırsızca göreceksiniz.'' buyuruyor. Diğer tarafta da ''Bu da benim rızama uymayan yolum.'' diyor. ''Bu yolu da seçebilirsin, diğer yolumu da seçebilirsin. Tercih senindir kulum.'' buyuruyorum Mevlamız. Seçimi kullarına bırakıyor. Peygamberine ''Sen kimsenin üzerinde bekçi değilsin, zorbe değilsin, dinde zorlama yoktur.'' ayetlerini Hatırlayabiliyor muyuz dostlar? Evet. Seçim kulundur. Rabbimiz yaratır. Rabbim o kadar rahmeti bol ki. Kulum diyor. Ben sana sunuyorum. Kainattaki işaretlerime bakar mısın diyor. Ayetlerinde de tefekküre emrediyor ya kendisi. Celle şanuhu. Bak diyor kainata. Araştır. Kendine bak. Tasarıya bak. Bir tane fabrikadan bir makine çıktığında hayran olup ''Ya mühendis ne kadar güzel yapmış'' deniliyor değil mi? Kimse demiyor ki bir makine kendi kendine vidalaşmış, kendi kendine bu hale gelmiş, kendi kendine çalışıyor demiyor kimse. Ki zaten böyle birisi bir iddiada bulunsa kimse de ona inanmaz. Durum böyleyken dostlar, şu kainattaki eseri görüyor musunuz? Kainatı bırakın dostlar. Yüzümüze bakarken, saçımızı tararken, aynaya baktığımızda kendimize yeter. Kendimizdeki şu noksanlıklara bakar mısınız? Şu güzelliklere bakar mısınız? Rabbimiz ne güzel tasarlamış. Eser karşımızda duruyor. İşte eserden müessere geçmek dostlar. Rabbimiz bize böyle araştırmamızı, Kuru kurye değil, iyice köklü olarak kendisine yönelmemizi istiyor. O yüzden işin temelinde ihlas var ya dostlar. İhlas, samimiyet çünkü. İçtenlikle kabul etmek çünkü. Yani suret olarak yapılan hiçbir şey güzeller güzeli Mevlamızın katına makbul değil. Hani geçen de ifade ettiğimiz gibi büyüklerimiz öyle buyuruyorlar. Namaz niyetinde Allah rızası yoksa cimlastik olur. Uruç niyetinde Rabbimizin rızası yoksa, perviz olur. Hac niyetinde yüceler yücesine olan sevgiden dolayı onun rızası için niyet yoksa, Hac seyahate dönüşürler. Kainatta eserler o kadar çok ki dostlar. Biz ilk emri, ilk vahyi, ilk teması, ilk iletisi Oku olan bir dinin mensubuyuz dostlar. Bu dine mensup olan bir insanın ilimden uzak kalması, mahrum olması düşünülebilir mi? Evlamız kendilerine nimet verilenlerin yolu mu? Yoksa mağdub veya dallin olanların yolu mu? Bize bu seçimi bırakıyor. Yol duyarlılığını sürekli canlı tutmak. Sahih kulluğun ana unsurudur dostlar. Yolu bilen, giren ve istikrarlı yürüyenler ancak kalıcı nimetler ama sorulacaklardır. Bu anlamda dostlar, Müslümanın hayatını formüle eden Fatiha Suresi, hani şu her gün tekrar tekrar okuduğumuz süre, namazın olmazsa olmazlarından olan Fatiha, Dikkat ediyor musunuz? Fatiha-i Şerif'teki ana tema sırat-ı müstakim. Tekrar tekrar yapılan vurgu ise Fatiha suresinde yol, ısrarlı talep yine yol. Bakalım manasına. Bizi doğru yola, sırat-ı müstakime ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğramışların mağdub ve sapmışların yani... Dallin yoluna değil diyoruz değil mi? İşte yol bilincinin kılıcı ve köklü olması için uyarı sistemi. Hayatı namaz ile kontrol etmek. Namazda ise Fatiha ile. Fatiha'da ise hedefimiz kulluk. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Peki dostlar kimler bu nimet verilenler? Sırat-ı Mustakim'den sapmayanlar, Lerinin yolunda Sağlıklı adımlarla yürüyenler, Bu yolda Örneklik ve Önderlik arz edenler, Kur'an Nisa Suresinde onları da tanıtıyor Dostlar, kim Allah'a ve Rasul'e itaat Ederse, işte onlar Allah'ın Kendilerine nimetler erdiri, Peygamberlerle Şıttıklarla, şehitlerle ve salih kişilerle beraber dirilir. Bunlar ne güzel arkadaştır buyuruyor Mevlamız. Şimdi dostlar seçtiğimiz yolu kimlerle paylaştığımızın farkında mıyız? Yol hassasiyeti ve ciddiyeti aşındığı zaman gazaba uğramışların ve azıp sapmışların yolundan kim bizi koruyabilir? neticesi Allah'ın rızasının dışında olan bu yolların hayata yansıması nedir? Evet, şimdi söyler misiniz dostlar? Kıraat ve tilavetimizde sırat-ı müstakim-i talep eden bizler, pratikte, fiili olarak hangi yoldayız? Fiili adımlarımız neyi ifade ediyor? Modern cahiliyenin yol keşmekeşinden kurtulmak, Allah yoluna yönelik kuşatmayı kaldırmak için Allah rızası esas alarak samimi ve ciddi bir şekilde yola çıkmamız gerekiyor dostlar. İşte o zaman Allah kendi yolunda bizi muvaffak eder. Maide süresinde güzeller güzeli Mevlamız. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları zulmetlerden nura Dost doğru bir yola Sırat-ı Mustakîm'e iletiri buyuruyor. Rabbimiz dost doğru yolunu bize sunduktan sonra bize düşen ise o yola odaklanmak değil mi dostlar? Rabbimizin hidayet buyurduğu, nurlandırdığı, rahmetini sunduğu Sırat-ı kopmamak gerek. Ve Sırat-ı ile Sırat Köprüsü arasındaki bağlantıyı idrak etmek çünkü sıratımızda kimdeki istikrarımız bizi sırata taşıyacak ve hedefimize yakınlaştıracaktır. Bu durumda müminlerin tüm Kur'an ve eylemlerini hatta komple hayatlarını Allah yolunda olmak ilkesine endekslemeleri zarureti doğur. Bu da tamamen samimiyetle, içtenlikle, Gönülden, bütün cüz iyilerimizle hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin etkisinde kalmadan onu istemek, onun rızasını istemek, ona yönelmek, Allah'tan Celle Celalıoğlu'ndan gelen teklif ve emirler salt teklif ve emir olarak ifade edilmiyor. Kayıt altına alınıyor dostlar. Sıhhat şartı belirtiliyor. Rahmet için, merhamet için, mükafat için şart koyulmuş. Allah yolunda olmak. Ayetler ile konuya açacak olursak bu gerçek çok net karşımıza çıkıyor dostlar. Şimdi müminlerin muhatap olduğu yükümlülüklerin hangi eksende meşruiyet kazandığını biraz daha geniş olarak açıklayan ayetlerden bir demet sunayım sizlere. Cihat konusu. Tövbe suresinde Mevlamız iman edip de hicret edenler ve Allah yolunda... Lütfen dikkat! Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler makam bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır buyuruyor. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyanı da aynı temanın vurgusundan ibaret dostlar. Ebu Musa radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kahramanlık için savaşan, hamiyet için savaşan ve gösteriş için savaşanlardan hangisinin Allah yolunda olduğu soruldu. Şöyle buyurdu, Allah'ın kelimesinin yücelmesi için, onun için sadece Allah için savaşan kimsenin savaşı Allah yolundaki savaştır buyuruyor. Cihadın cihad olması için dostlar Allah yolunda Şartı ile meşrut Yol bakımından netleşmeyenlerin Neyin mücadelesini verdiklerini Dönüp bakmaları gerekir İkincisi mesela Şehadet konusu Mevlamız Bakara suresinde meşhur Allah yolunda Öldürülenlere ölüler Demeyiniz ama orada Bir dikkat ederseniz bin netlik var Allah yolunda Öldürülenlere ölüler demeyin Bilakis Onlar diridirler Lakin siz fark edemezsiniz. Şehit olabilmenin değişmez şartı Allah yolunda, Rahman'ın yolunda olabilmek. Bunun dışında kalan iddia ve söylemler Kur'an-ı Kerim'de çelişiyor dostlar. Neticesi ölümsüzlük olan bir ölüm arayışımız varsa bu da ancak Allah yolunda olmakla mümkün. Allah yolunda olmak. Şehadetlik sadece savaş meydanında olan bir hadise değil maymunus. Şehadet dediğimiz gibi ölümsüzlük olan bir ölüm arayışımız Allah yolunda olmakla mümkün. Kur'an'daki diğer bir konu ise hicretten. Hicret konusundan bahsedelim. Mevlamız Nahl suresinde zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları Dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse, ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. Dikkat ettiniz mi dostlar? Esas, öz, Allah yolunda. Hicret sıradan bir göç olayı değildir dostlar. Hedefi, ilkesi ve niyeti belli bilinçli bir çıkıştır. Yolda seçici olmaktır. Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette peygamberine, peygamberinin muhatabında bütün ümmetine bilinçsizliği yeren, bilinçli olmayı emreden ayetler mevcut. Sürekli bilinçli olmamızı, yaptığımız her şeyi bilinçli olarak yapmamızı istiyor Rabbimiz. Neticede Rabbimiz, kendi isteğimizle, bütün cüz ilerimizle, en büyük samimiyetimizle kendisine yönelmemizi istiyor. Aksi takdirde boş olacaktır. Diğer bir Kur'an'daki ifadeye bakalım dostlar. Davet konusu, tebliğ konusu yani. Yine bunda Nahl Suresinin 125. ayetine bir bakacağız. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. İşte dostlar, yine Rabbinin yolunda olmak. Zaten şu var dostlar. Kur'an'daki Rabbani rıza, Rabbimizin rızası için tap olarak yönelme mevcut olduğunda zaten kendimizi bir gül bahçesinde bulacağız. Rahmeti, lütfu, nuru kendimiz tepeden tırnağa hissedeceğiz ve istemeden fiili olarak insanlar da bizden görecek. Yani biz eğer ampul gibi olursak tabir uygunsa ampul kendini aydınlattığı için etraf aydınlanır değil mi dostlar? Evet kendisi aydınlanır, kendisi aydınlandığı için çevresine ışık yayılır. İşte dostlar Allah Celle Celaluhu kullarına aydınlanmayı ampulden ziyade pırıl pırıl Parıl parıl parlaması için yollarını, yönlerini, lütfunu gösteriyor. Onları dünyaya imtihan gönderdiği zaman başıboş bırakmıyor. Her yönde destekliyor. Hani hani bir aile evladını bir yere gönderir ya sürekli denetler. Rabbimiz kullarına bir annenin babanın evladına olan merhametinden milyarlarca, trilyonlarca, trilyarlarca hiçbir ölçünün idrak edemeyeceği ifade edemeyeceği kadar merhametli dostlar. Bunun kendisi söylüyor. Davetçiler neye davet edecekler dostlar? Davet hangi eksende gerçekleşecek? Rabbin yolunu geçenler hangi davetten bahsedebilir? İşte ayet bu gerçeği önümüze koydu. Biraz önceki ayet. Davet ettiğimiz kime, nasıl, neden, niçin? İşte ayet her şeyi önümüze sunuyor dolar Diğer bir konu bilhassa Ramazan'da gerçekten birçok vakfımızın, derneğimizin, kuruluşumuzun ya da kuruluşların yapmış oldukları infak konusu. Bakara suresinde Rabbimiz Allah yolunda infak ediniz. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. Ve yine Hadid suresinde Ne oluyor size de Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Halbuki Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır buyuruyor Mevlamız. Allah yolunda olmadıktan sonra dünyadaki her şeyi infak etseniz bir değer ifade etmiyor dostlar. Müminin çektiği eziyet. Ali İmran suresinde Mevlamız şöyle buyuruyor. Bunun üzerine Rableri onların dualarını kabul etti. Dedi ki ben erkek olsun kadın olsun ki hep birbirinizdensiniz içinizden amel işleyen hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağın onlar ki hicret ettiler yurtlarından çıkarıldılar benim yolumda eziyet te uğratılar buyurun evlâdım hiç karşılıksız bırakır mı? çekilen çilenin ama yaşanan eziyetlerin ibadete dönüşebilmesi için fi sabilillah yörüngesinde olma mecburiyeti yani Allah yolunda Allah rızası için olması gerekiyor. Önk olarak aldığımız başlık ve ayetler gösteriyor ki dostlar. Hayatı bir bütünlük içinde Allah yoluna tahsis etmek gerekiyor. Rabbin yolu esas alınarak dizayn edilmeyen bir yaşam makbul olmuyor. Yol ancak onun yolu. Biz de onun kulları kullarının O'nun yolunda olmasından daha doğru ve daha doğal ne olabilir ki? Kaldı ki bu yolda olmak Zülcelal ve İkram Hazretlerinin bir ihsanı, bir lütfudur zaten. Bu yolun ötesi cehalet ve dalaletten başka bir şey değil. O'nun sunmuş olduğu tüm emirler bizim için rahmet, merhamete, maddi ve manevi güzelliklere vesile olmuyor mu zaten? O yoldaki kararlılığımızı kanıtlamamız kaçınılmaz dostlar. Çaresizliğimizi, çözümsüzlüğümüzü ancak bu yolla aşabiliriz. Rabbimiz şöyle buyuruyor dostlar Ankabüç suresinde. Ama bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Sen yaklaşırsın da Rabbim sana yaklaşmaz mı? Sen yönelmek istersin de. Sana kapılarını açmaz mı dostlar? Hani bir ilahide şöyle buyurmuş aşıklar. Sen Allah'ı seversen Allah seni sevmez mi? Sevmez mi dostlar? Güzeller güzelim namız. Rahmetin usunmuş tüm kainata örneklerin sunmuş. Kullarım şu çevrenizde görmüş olduğunuz merhameti ben verdim. Onlara merhameti veren benim. Görüyorsunuz onların merhametlerine hayran kalıyorsunuz değil mi? İşte ben o hayran kaldığınız merhametlerden daha da merhamet edeceğim. Yeter ki gel, yeter ki yönel bana diyor Mevlamız. Ve yine dostlar bizi boğmak, yürüyüşümüzü kesmek isteyen karanlıkları ve karanlık güçleri nasıl yenebiliriz diyorsanız Hadid suresinin şu ayetine üzerinde Tefekkür edelim. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Yani ona içtenlikle bir saygı hissedin. Ve peygamberine inanın ki, O size rahmetinden iki kat versin. Ve size ışığından yürüyebileceğiniz bir nur lütfesin. Yoluna bizi muvaffak edecek olan da, Hidayet edecek olan da yine O'dur. Kapanan kapıları, Tıkanan yolları açma ona hiçbir zor gelir mi? Ve şunu da dostlar unutmamak gerekir. Bu yol hiç kimsenin yolu değil. Bu yol sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu'nun yoludur. Kelime-i Tevhid bu yolun parolasıdır. Bu akideyi yüklenen bu yola karar vermiş, ikrarda bulunmuştur. Müslümanların hayatında yer eden şu temel kavramların anlamlarına baktığımızda bu gerçeği görmek mümkün. Din, yol demek. Dünya ve ahirette saadet yollarını gösteren sistem demek. Sünnet, o da adet, yol, davranış demek. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ve diğer peygamberlerin yürüyüş pratiği, yol birikimi. Mezhep, gidilen, tutulan, takip edilen yol, dinde tutulan yol dinde anlayış ve ibadet yolu. Tarihi seyir içerisinde bu kavramların etkilerini, izlerini incelediğimiz zaman yolu bilmek ve o yolda yürümek olgusunun ne kadar önem kazandığını göreceğiz dostlar. Artık hangi yol sorusunu sormaya ihtiyaç kalmadı. Şüphesiz Allah'ın yolu. Bizi Rabbimize götürecek yol. Peygamberlerin ısrarla çağ yaptığı yol. Müminlerin icma ettiği yol Furkan suresinde de ki buna karşılık sizden Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanız dışında herhangi bir ücret istemiyorum Nisa suresinde dostlar kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim Resul'e karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakır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 var mı? Evet, güzeller, güzeli güzel Mevlamın rahmet davasını sunduğu o aşk davasından nasiplenen güzel dostlar. Bu haftalık programımızı burada neticelendirip nasip olursa inşallah haftaya kaldığımız yerden devam etmek üzere. Şimdiden Rabbimin size sevdiklerinize, bütün müminlere ve bütün insanlığa huzur, bereket, Nur dolu bir ömür lütfesini ve tekrar tekrar böyle rahmet dolu gecelere kavuşturmasını niyaz ediyor. Gelecek olan bayramınızı da tebrik ediyor. Hakiki bayramlara nurlu güzel bir şekilde kavuşmanızı Cenab-ı Hak'ta niyaz ederek sizleri Allahü u Teala'ya emanet ediyor. Saygılarımı sunuyorum.